Parileri çaktırdı. İnnel hamdülillahi nahmedu min ve Men ve men Ve illallah ve ve ve Evet bundan önceki derslerimizde abdestte olması gereken ve gerekmeyen bazı şeyler üzerinde durmuştuk. Onla dördüncü meseleye yetişmiştik. İnşallah bugün de 5. anlatacağız. <gülüyor> Beşinci tahlil aln. Beşinci tahlil aln. Ay, olan bir kişi abdest esnasında üç defa yıkadıktan sonra yani üç defa yüzünü yıkadıktan sonra diyor ki, "Anas bin Malik ﷺ, "ana Rasulullah ﷺ, "kana, "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" "i" Amranini Rabbi. Aخرجها Abu Davud ve Sahih'u ve İmam Evet. Yani sakalı olan bir kişi üçer defa azaları üçer defa yıkadıktan sonra yüzünü de üç defa yıkadıktan sonra eline şu şekilde su alacak. Ondan sonra o suyu sakalın arasına bu şekilde sokacak ve bu şekilde dahlil yapacak. Bazı alimler demişler ki bu sünnettir. Ve cumhur bunu savunuyor. Bazı alimler de demişler ki bu vaciptir. Vacip olduğuna dair bu vaciptir diyen alimlerin delili nedir? İşte İmam Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet etmiş olduğu bu hadistir. Diyor ki ve qala hakeza rabbi. Benim Rabbim bana şu şekilde bu şekilde emretti. Ey bu şekilde yapmamı emretti. Dolayısıyla İmam Übün Teymiye Allah ve o, o çizgide olan alimler bunlardan birisi de bu zamanın alimlerinden İmam Elbani rahimeullah. Geçmişte işte İmam Übün Teymiye, ondan sonra As-Sanani, yani bu çizgide olan alimler bunu vacip görüyorlar. Ey 3. defadan sonra kişi eline su alacak ve bu suyla böyle sakalının her tarafını ne yapacak? Bu şekilde tahlil yapacak. Niye? Ki ıslansın diye. Cumhur'un yanında bu sünnettir. Bu alimlerin yanında da vaciptir. Diyeceksiniz ki neden Cumhur sünnet olduğuna dair karar almışlar? İmam Elbani Rahim Abdullah diyor ki bazıları diyor bu hadis onların yanında sahih olmadığını ispat ettiler. Dediler ki bu hadis sahih değildir. Bazı alimler de bu hadisi görmediler. Ey, onların zamanında sünniyete, sünniyeti söyleyen kişiler bu hadisi görmeyince, çünkü alimler biliyorsunuz din konusunda, ibadetlerle ilgili genelde neye göre konuşurlar? Kur'an ve sünnete göre konuşurlar. Eğer Kur'an Allah'ın sünnetinde bir şey görmediyseler, o zaman o şey onların yanında ne olur? Mustahap ve da mubah olur. Bazı alimler de bu hadisin onların yanında sahih olmadığı. Ancak İmam İbni Teyme Rahimahullah ve ondan sonra gelen bu çizgide olan alimler, İmam Hacer el-Azgalani, İmam Ennehu-i bunlar biliyorsunuz yani hadis dalında mutahassıs olan insanlardır. Ve bu hadis üleması bu hadisin sahih olduğuna dair ne yapıyorlar? İspat ediyorlar. Dolayısıyla eğer bu hadis sahih ise o zaman bu hadisin varlığını kabul ederek abdest aldıktan sonra, yüzünü yıkadıktan sonra kişiyi avcına su alacak ve o aldığı su ile sakalının kıllarını böyle ne yapacak? Aralar, parmakları sakalın arasına geçirerek böyle taklil yapacak. <gülüyor> evet. Altıncısı ucub mesh cemiyen rass. Biz daha önceden bunları tek tek saysaydık. Şimdi biz delillerin nakli diyoruz tabi. Burada Allah Celle Celaluhu Maide Suresinin altıncı ayetinde Allah Celle diyor ki: "Wa msahu bi ruusikum." Burada ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu başın nasıl mezh dair tafsilat yoktur. Sadece başınızı meshediniz demiş. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz birçok ibadetlerin Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı bir şekilde varlığı yoktur. Örneğin beş vakit namaz. Kur'an-ı Kerim'de işte efendim fecir namazı şu kadar, öğle namazı şu kadar, ikindi, <gülüyor> akşam yatsı veya da namazlardan önceki sünnetler veyahut sonraki sünnetler veya da bayram namazları, <gülüyor> e, nafile namazlar falan bunlar Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı bir şekilde geçmemiş. Bu tür şeylerin nerede nerede geçtiği ve Vesselam'ın sünnetinde ve bil ittifak ehli sünnet vel cemaat, Sahih olan sünnet, Kur'an gibi Allah Celle Ceyhu tarafından Aleyhisselatü Vesselam'e ne yapılmıştır? Vahy, vahy edilmiştir. Dolayısıyla sahih bir delil İslam ümmet üzerinde sahih olduktan sonra hüccet kaim olmuş olur. <gülüyor> Burada bazı alimler, geçen de bu hepsini sayarken, bazı alimler demişler ki başın dörtte biri ve Hanefiler onu kabul ediyor. İmam Ebu Hanife Rahimahullah ve onun ashabı Diyorlar ki baş dörtte biri mezh edilmesi gerekiyor <gülüyor> ve üstten aşağıya doğru indiriyorlar. Yani bu şekilde dörtte biri ey kişinin avcı kadar. İmam-ı Şafii ile onun ashabı demişler ki baştan bir iki kıl dahi olsa yeterlidir. Yani bir kişi bir iki kıl mezh demişler ki yeterlidir. Ee, İmam Ahmed bin Hember rahimahullah bütün başın tamim edilmesini vacip görüyor. Bunlar nereden aldılar bunu? Bunu ayet-i kerimeden aldılar. Ve bazı hadisleri görmüşlerse de diğer hadislerle eğer e, o diğer hadislerle karşı karşıya gelmediyseler, o zaman istihatlarıncaya bu şekilde istihada varıyorlar. Çünkü ayet-i kerimede diyorum ki, vamsahu bi ruusikum. Yalnız burada göreceğimiz kadarıyla hadislerle göreceksiniz. Waan Amr bin Yahya El-Maazin an bin Amr bin an turiyani kana Rasulullah sallallahu ve selamın ashabı biliyorsunuz ibadetlerde çok hassas insanlar yani bir kişi abdest alması gerektiği zaman bir kişi abdest almak gerektiği zaman, eğer abdesti nasıl alınacağını bilmiyorsa, orada Ali Satt ve Selam zamanında yaşayan kişilerden soruyorlar. Diyor ki, abdest nasıl alınıyor? Bana gösterir misin? diyor. Allah Resulü ve Selam, nasıl aldığını bize gösterir misin? Sırf Ali Satt ve Selamın sünnetini yüzde yüz tatbik etmek için. Fakala Abdullah bin Zayt nâm evet. Su istedi ve su istedikten sonra işte o sudan elini suya sokarak ne yapıyor? Sağıyla sokarak ondan sonra sol elini üzerine dökerek işte ilk önce ellerini 3 defa yıkıyor. Ve parmakların arasını tahlil yapmakla beraber. <gülüyor> <gülüyor> Ey ellerini iki defa yıkadı. Çünkü gelecek hadislerde göreceksiniz. Allah'a sallallahu aleyhi ve bazen birer defa yıkamış. Bazen ikişer defa yıkamış. Bazen üçer defa yıkamış. Üçün üstünde çıkmak kesinlikle haramdır. Ey abdest ağzalarını üçüncüden fazla ey, dördüncü veyahut da beşinci, altıncı yıkamak kesinlikle haramdır. Caiz değildir. İnşallah bunlara değineceğiz. Thumma madmada vestenfara felâthen. Ey ellerini iki defa yıkadıktan sonra dikkat ediyorsanız aynı hadis içerisinde diyor ki ağzına ve burnuna su vererek 3 defa tekrarladı. Yani ağzına ve burnuna 3 defa su veriyor. Thumma ghasala wajhu thalatan. Ondan sonra diyor ki yüzünü 3 defa yıkadı. Thumma ghasala yadayhi marratayn marratayn ila al-mirfaqayn. Dikkat ediyorsanız başlangıçta avuçları 2 defa yıkıyor. Yüzünü 3 defa yıkıyor, ağzına burnuna 3 defa su veriyor. Dirseklere gelince diyor ki marratayn marratayn. Ey, her iki eller başın tırnakların başından dirseğe kadar ikişer ikişer yıkadı. İl el mirfakayn. El mirfak budur. Ve abdest alırken mutlaka şu dirseği geçmek lazım. Ey dirsek elden sayılır. Yani elin dışından değildir. Abdest alan bir kişi mutlaka eline su aldığı zaman bu şekilde ovalayarak şöyle çevirerek şu dirsek ıslanması lazım. Özellikle ağır iş yapan veyahut da çok e, dirseklerini böyle yere vuran insanlar burası nasırlaşırsa böyle rastgele yıkatsa icabında su oraya işlemez. Su oraya işlemezse o zaman abdest, abdestsiz sayılır. Tıpkı ayak topukları gibi. Ayak topukları da nasırlaşıyor güzel bir şekilde onları ovalamazsa su, suyu çekmez. Çekmeyince o zaman abdestsiz namaz kılmış olur. Abdest alacak olan kişi bu tür şeylere çok dikkat etmesi gerekiyor. Ey parmakların arasını ovalamak, ayak parmakları ondan sonra dirsekleri ve topukları. ثُمَّ مَسَحَ رَأْصَهُ بِيَدَيْهِ Dikkat ediniz. بِيَدَيْهِ iki eliyle, bir eliyle değil. Hadisin şeyine dikkat ediniz. Thumma masaha ra'sahu bi yadayhi. Ay iki eliyle. Nasıl? Faqbal bihima ve adbar. Aqbal ay önden bu şekilde. Önden arkaya doğru tekrar arkadan öne doğru getiriyor. Bu aqbale ve adbar. Ay önden arkaya doğru arkadan öne doğru iki eliyle başını meshediyor. Beda e bi muqaddam ra'sih diyor. Ve Başlangıç nereden? Başının alın üstündeki saçtan başlayarak hatta zehebe bihi ma ila qafah. El qafa kişinin ensesidir. Yani ensen, ensede ne? başta saçın bitimine kadar. Ensede sa saçın bitimi neresiye kadar o kadar. Dolayısıyla bir kişinin saçı çok uzun olursa, özellikle kadınlar kadının veya hutta saçı uzun olan bir kişi bütün saçının sonuna kadar mesih yapmasına gerek yok. Kadın bile olsa bu şekilde yapacak. Ondan sonra getirin. <gülüyor> Ondan sonra biten saç, kalan saça saçın beslemeye gerek kalmıyor. Çünkü asıl olan başı e, çerçeveleyen saç kastediliyor. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. Başladığı yerden arkaya, arkadan doğru tekrar başladığı yere geliyor. Dolayısıyla başın meshi bu şekilde elle iki elle bir elle değil çünkü diyor ki Ali ve selam thumma <gülüyor> thumma mesha ra'sehu biyadayhi ay iki eliyle. bir elle değil ve dikkat ediyorsanız şafii'ler ve hanefiler diyorlar ki bir elle bu şekilde da şafii'lere göre bir parmakla şöyle iki kılı ıslatsa o zaman onların mezhebine göre onların mezhebine göre başı meshetmiş oluyor. Ancak doğrusu göreceğiniz gibi bu, bu konuyla ilgili birçok hadis var. Kesinlikle bir kıl veyahut iki kıl veyahut dörtte, dörtte biri meshetildiği zaman abdest almış sayılmıyor sahih görüşe göre. Ama eğer mukallitse, belli bir mezhebe işte şey, Şafiye veyahut da Hanefi'ye mensupsa ve bu konuda cahil ise, bilgisi yoksa bu tür hadisleri de duymadıysa ve mezhebinin o şekilde karar aldığını biliyorsa, onu taklit ederken artık onun sorumluluğunu kim kaldıracak? Mezhebin imamı. Eğer hakikaten o mukallid olan kişi bu taklidinde samimi ise, o zaman imamı bu meseleyi tahammül eder ve bu şekilde namazını sahih bir şekilde kılmış sayılır. Ancak sahih görüşe göre abdestsiz namaz kılmış sayılır. Çünkü Sahih hadis herkesi bağlar. Ey her kelime-i getirip ben Müslümanım diyen bir kişi hadis onu bağlar. Hanefi olsun, şafi olsun kim olursa olsun. Onun için dikkat ediyorsanız İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde veyahut da mezhebine mensup olan onun öğrencileri birçok meselede İmam Ebu Hanife'ye muhalefet etmişler. Diyor ki Ebu Hanife bu şekilde yapar ama İmam Muhammed bu şekilde yapar. Veya da İmam Yusuf bu şekilde. Bazen de diyor ki Ebu Hanife'nin görüşü şöyle ama İmam Yusuf, İmam Abu Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşleri böyle. Ve mezhebin birçoğunda genelde Hanefi fukahası İmam Muhammed ile İmam Yusuf'un fetvalarını alıyorlar. Niçin? Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah onun hayatında, kendisi onun zamanında hadislerle birçok hadisle karşılaşmadığı için ihtihad ve teqiyasa göre hareket ediyordu. Onun vefatında vefatından sonra öğrencileri e, şehirlere dağıldılar. Medine'ye, Mekke'ye, şuraya, buraya yani hadis hadis as, hadislerin asıl itibarıyla bulunduğu yerlere gittiler ve yahut da oradan gelen alimlerle karşılaştılar ve bu hadisleri görünce İmam Abu Hanife'nin görüşünden vazgeçip Ali sakız hadislerine sarıldılar. Çünkü onları bağlayan Kur'an ve sünnettir ve söyledi Mâlik rahim a Allah, ayıczi o, an yemsep bazı Râs, faptaj bı hadis Abdullah bin Zayt, Hâda, bu hadis dedi ki, biri soruyor İmam Malik'e. eee, İmam, ve ot, ey Abu Abdullah, acaba bir kişi başının bir kısmını mesehderse, caiz olur mu diyor ki hayır, caiz değildir, İmam Malik rahim Allah. O zaman İmam Malik ile Ahmed bin Hamr rahim Allah. Ve bu çizgide olan alimler mutlaka bütün başın meshedilmesi, İmam Şafii ile İmam Abu Hanif rahimahumullah işte başın bir kısmını veyahut da ondan bir cüzünü meshederse e, yeterli olduğunu söylüyorlar. Ancak onların edindikleri görüş demin ki gördüğünüz hadise ve ondan sonraki göreceğiniz hadislere göre kesinlikle çeliş, çelişkilidir. Ve kâle İbnü'l-Müseyyib El mar'atu bimenzilit el racul temseh ala ra'sihe. Kadın tıpkı bir erkek gibidir. Bu konular, ibadetler konusunda. Çünkü aleyhissalatü vesselam dediği zaman burada kadınlar ile erkek arasında ne yapmıyor? Ibadetlerde yani asıl ibadetlerde. Hiçbir ayrım yapmıyor. Ey Kadın da taş atıyor erkek de taş atıyor. Demiyor kadın işte böyle taş atacak, erkek böyle taş atacak. Hayır. Ancak kadının kendi özelliklerinden dolayı erkeklerden nazaran bazı ayrılıkları var. Nasıl? Mesela kadın bütün başını, her tarafını örtecek çünkü kadın baştan sona kadar nedir? Avrettir. Dolayısıyla burada ayrılık var. Ama ibadetlerin asıllarında ayrılık yoktur. Örneğin Allah Teala diyor ki: "Sallu kema raaytumuni Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Burada dememiş ki, Aişe (r.a.) işte kadınlar böyle kılsın, erkekler böyle kılsın. Hayır. Bu hadis hem kadınları hem erkekleri içine alıyor. Aynen burada Ebn-i söylediği gibi diyor ki kadınlar ve erkekler arasında bu tür ibadetlerde hiçbir ayrım yoktur. Erkekler nasıl yapıyorlarsa kadınlar da o şekilde. Yani bir erkek nasıl başını mesh ediyorsa önden arkaya arkadan öne kadın da o şekilde yapar. <gülüyor> Yedincisi keyfe yumsah gerçi anlattık ama yine de dinlenim. Diyor ki yani burada baş nasıl meshedilmesi gerekiyor? Diyor ki <coughs> li hadis Abdullah bin Zeyd thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada bi muqaddam ra'sihi. Tamam mı? Bu Abdullah bin Zeyd'in rivayet ettiği hadiste Allah Resulü T.S.A. önden başlayarak arkaya doğru arkadan öne doğru bu bir sefer sayılır. Yani önden arkaya, arkadan tekrar öne getirmek bu bir seferdir. Ama ileride geleceği gibi Allah Aleyhisselatü Vesselam bazen bir sefer meshetmiş, bazen iki sefer meshetmiş, bazen üç sefer meshetmiş. Cumhur'a göre üç sefer meshetmek caiz değildir. Ancak İmam-ı Şafii Rahimahullah <gülüyor> İmam Rahim ve bazı alimlerin muhaddis yani hadis ülemasının görüşlerine göre ve Vesselam bazen başını üç defa meshetmiş inşallah hadis geldiği zaman değineceğiz. <سؤال> حتى ذهب بهما إلى قفاه القفاه أي أنساه وعن يزيد بن, بن أبي مالك رضي الله عنه أن معاوية توضأ يعني معاوية ابن سفيان رضي الله عنه بليسونس بي معاوية ابن سفيان وارع يعني صحابي وارع بدا معاوية ابن الحكم السلم وار وضا اسم معاوية أما او ابن الحكم اولو بو ابو سفيان اولو ve biliyorsunuz Muaviye bin Süfyan radıyallahu anh Allah Resulü ve Allah Allah Resulü ve vahi gelince onun yazıcısıydı. Ama son zamanlarda işte Yahudilerin Müslümanların arasına girmekle birbirlerine düşürdüler. Tıpkı şu anda Yahudilerin İslam ümmeti arasına girdikleri gibi. Ve o zamandan şimdiye kadar devam ediyor. Çünkü Yahudiler kasem etmişler hayatta var var oldukları müddetçe Müslümanların arasında birlik beraberliği sağlamayacaklarına dair and içmişler kendi yaralarında. Ve dikkat ediyorsanız bu zamanda yine o şekilde. Görüyorsunuz siz Yahudiler bütün özellikle Müslüman ülkelerini mesela şu savaşları görüyor. Avrupa ülkelerinde bir tane savaş yok. birbirleriyle savaştıkları yok. genelde savaş nerede? Müslüman ülkelerin arasında yani ey, Müslüman toplumlar arasında hep savaşlar var, fitneler var, fesatlar var. Bunu sokan kimdir? Bunu Yahudilerdir. Ve bu Yahudinin başı üzerinde de Amerika. Tamam mı? Yani o zaman için nasıl Yahudiler Müslümanların arasında fitne koyup Ali ile Muavi birbirlerine düşürdüyseler ve o zamandan şimdiye kadar fitne devam ediyor. Kimisiye Muavi'yi destekledi, kimisi Ali'yi destekledi. Ali'yi destekleyen insanlar o zaman için gerçekten menheşleri doğruydu. Ama şu anda biz Şii denen insanlar, Ali taraftarlı olan insanlar bu yani geçmiş Şiilerin çizgisi dışına çıkarak kendilerine ayrı bir çizgi oluşturdular. Ve Kur'an'da eksiklik ve fazlalık olduğunu iddia ediyorlar. Ve sahabileri tekfir ediyorlar. Özellikle Abu Bakr, Ümer ve Üthmen'i tekfir ediyorlar. Ayşe'yi tekfir ediyorlar. Ve Ayşe'ye zaniye diyorlar. Halbuki Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'de Ayşe'nin zaniye olmadığı vahiy ile beraat etmiş. Veyahut ettirmiş. Buna rağmen şu ana kadar Şiiler kitaplarında diyorlar ki Aişe zaniyedir. Ne istinadın bunu söylüyorlar? İşte akıllarına göre. heva ve heveslerine göre. Çünkü Şiilerin genelde dini heva ve hevese göre Yahudiler aralarına girmiş. Ve bu fitneyi oluşturan geçmişte ve Vesselam döneminde Abdullah Ebn Übey Esselul. Geçmişte de işte Yemen Yahudisi Abdullah Ebn Sebe' O zaman işte nasıl Müslümanlar arasında fitne soktuysalar şu anda da siz görüyorsunuz Müslüman ülkeler arasında soktukları fitneler. Mesela şu anda Suriye, Suriye, İran, Türkiye, memle fitnesine bakınız. Şu anda Ortadoğu'da Ortadoğu geçmişte Türkler ile Kürtler arasında bir mücadele oluşturdular başaramadılar. Tamam mı? Ve Kürtler arasında bir örgüt oluşturdular. İsmi PKK veya o da artık neyse. Şimdi siyasete düştüler. Yani kimisi dağda mücadele, silah mücadelesi veriyor. Kimisi mecliste, da seçim yollarıyla mücadele. Tamam mı? Bu başa bu bunu başaramadılar. Şimdi neye döndürmek istiyorlar? Yahudiler ve bu çizgide olan Avrupa ülkeleri bunu mezhepçiliğe döndürmek istiyorlar. Ey Sünnilik, Şiilik kavgası. Ve şu anda Suriye'de olacak olan bu savaş Allah-u Alem belki bu onun başlang bu savaşın başlangıcı olabilir. <gülüyor> şu diyorlar ki şu an mutlaka Orta Doğu'da bir mezhep kavgası olması lazım çünkü ırkçılık şeyi söndü onu be beceremediler. O zaman bunu yapmak istiyorlar. Ve siz dikkat ediniz, Hafız Başarılı Esed'in ilk bu ilk olan fitnesinde dedi ki ben dedi Orta Doğu'yu ateşe vereceğim. Adam yani Başar eset esad kimdir? Suriye nesli yani Suriye'nin gücü nedir? Ortadoğu'yu ateşe verecek. Bunlar daha önceden bunlar bunların istihbaratları, onların istihbaratları masaya oturmuşlar. Tamam mı? Ondan sonra anlaşmışlar. Bu mesele Yahudilerle Yahudilerle bu meseleyi mezhep kavgasına döndürecekler. Ve burada Türkiye'yi kullanmak istiyorlar. Türkiye'yi Suriye'ye karşı, İran'a karşı, Irak'a karşı Hizbullah örgütüne karşı bunlarla ne yapıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Burada bir savaş, Orta Doğu savaş oluşturmak istiyorlar ki büyük İsrail devletini kursunlar. Çünkü barış içerisinde İsrail devletini kuramazlar. Ancak bu fitneyi oluşturarak, ateşi yakarak İslam ülkelerinin oluşturduğu Orta Doğu'da savaş çıkarıp ondan sonra büyük İsrail'i kurmak ve onların istediklerini tahkik etmek oluyor. İşte geçmişte Yahudiler bunu nasıl yaptıysalar şu ana ve kıyamet belki kıyamet kopuncaya kadar Yahudilerin fitneleriyle bu devam edecek. Dolayısıyla burada Müslüman ister din konusunda olsun ister siyaset konusunda olsun Müslüman çok uyanık olmalı. Müslüman şuurlu ve uyanık olmalı. Şunun bunun konuşmasına, sunun bunun dediği kodusuna uyan, e, kalmamak lazım. Müslüman devamlı Müslümanlarla olması lazım. Müslümanların arasında birlik ve özellikle ehl sünnet ve cemaat, ey sünni toplum arasında birlik, beraberlik olması vaciptir. Bu birlik ve beraberliğin olmadığı bir, bir yerde kesinlikle Müslümanlar mağlup olurlar. Galip değil mağlup. Ve geçmişte Osmanlı Devleti bu şekilde yıkıldı. Abbasiler bu şekilde yıkıldı. Emeviler bu şekilde yıkıldı. En son hilafet Osmanlı hilafeti. Bu şekilde Yahudiler yıktılar. Cebhetel ce ce ceb İttihat ve Terekkî'yi oluşturdular. Abdülhamid'i zorla tahttan indirdiler ve istediklerini yaptılar ve şu anda olan Türkiye'yi kurdular ve görüyorsunuz siz olan fitneleri Türkiye'nin içerisinde görün Suriye'de, Lübnan'da, Cezayir'de Tunis'ten, Mısır'da, bakın Mısır Hüsni Mübarek tahttan indiğinden şu ana kadar bir cumhurbaşkanı seçemiyorlar niçin? çünkü arkasında Siyonistler ve Amerikalılar var sırf Müslümanlar gelmemeleri için adamlar hep fitneler çıkarıyor Geçmişte işte buna niçin değinmek istedim acizane. Burada çünkü o zamanın Ali ile Muaviye'nin kavgası şu ana kadar devam ediyor arkadaşlar. İran devleti veya veyahut İran devleti Şii gücü oluşturan İran devleti kesinlikle bu güçlü silahı kimyasal silahı veyahut memney Avrupalılar ve Amerika'ya ve Yahudilere karşı değil. Sünni toplumuna karşı çünkü bütün konuşmalarında kanallarını açınız dinleyiniz. Kitaplarında onların imamların konuşmalarını dinleyiniz. Tek istim bütün söyledikleri şey intikam almak. Kimden intikam alacaksın? Sünnilerden. Ve diyorlar ki bütün sünniler onların yanında kafirdir. Ali'yi ilk imam kabul etmeyen onların mezhebinde diyor ki Ali ilk imam kabul etmeyen herkes bizim yanımızda kafirdir. Ama bizim Müslümanlar onların propagandalarına kanarak işte Hizbullah örgütü, Yahudileri Yahudilerle savaş yapıyor, Memle falan filan. Biz bu tür propagandaya kanmayalım. Ay, tamam mı? Sünni bir Müslüman devamlı sünni gücün yanında olması şarttır, vaciptir. Aksi takdirde Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Ay, <gülüyor> evet. Da, da, da, bir Şimdi Meshurra'si marraten vahide. ديركي لحديث عبد الله بن زيد المتقدم وهو يتوضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة يعني علي سيدنا صلى الله عليه وسلم بazen باش نؤندن هنا ببي سفر مسح الرأس مرتين علي سيدنا الله عليه وسلم بazen بيسفر مسحتي جبي بazen يكيسفر ده مسحت مش لحديث الربيع bintü muavz bintü muavz al-nbi sallallahu aleyhi ve mesah bi ra'sihi merratayn. Ahracehu Ebu Davud. Ali katb es selam burada diyor ki iki defa başını meshetmiş. Burada iki defa başını meshetmiş. Nasıl? Ey bir sefer önden aşağıya arkaya arkadan öne bu bir sefer. Tekrar önden arkaya arkadan öne bu oldu iki sefer. 10'uncusu meshu'rasi selasen ve Vesselam bazen başını üç defa mesaj etmiştir. Diyor ki ''Fakat sahamın hadis Uthman radıyallahu anh an nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem bir raksihi felâfen'' Tamam mı? ''Ve akrecahu tirmizi ''Ve Ebu Davud ve İmam Elbani bu hadis sahihtir'' diye ispat ettirdi. ''İrva-el-Galil'' diye bir kitap var. Bu İrva-el-Galil'de bu hadisi konuşan bütün sahabiler ve Vesselam'a çıkıncaya kadar böyle tespit etmiş burada anne Nabi esra esla masahı rassahu nasıl bir önden arkaya arkadan öne bu bir tekrar önden arkaya arkadan öne bu oldu iki tekrar önden arkaya arkadan öne bu oldu üç ve bunu Ali Satt ve Senem devamlı yapmıyordu dikkat ediyorsanız hadislerde bazen bir sefer bazen iki sefer bazen üç sefer burada bize düşen görev nedir burada bize düşen görev bu tür şeylerde devamlı karıştırmak. Yani ayrı ayrı yapmak. Tıpkı e, namaz esnasında yapılan istiftahlar gibi. Biliyorsunuz ile, namaz konusunda anlatacağız inşallah. ve Selam tekbiratül ihramı aldıktan sonra birçok istiftah duaları yapmıştır. Hanefiler genelde Sübhaneke'yi aldılar. Şafi'iler ve cehtü aldılar. Hembeliler Sübhaneke ile ve cehtü ve cehi ve subhaneke şeyi aldılar. <gülüyor> Oysa ki Allah Resulü Vesselam birçok dua istiftah duası yapmış. Ve İmam Elbani diyor ki, madem ki Aleyhisselatü Vesselam bu istiftahları yapmıştır, o zaman Müslümana düşen görev bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu yapmasıdır. Burada abdest konusunda yine o şekilde. Tamam mı? Abdest konusunda da bazen bir sefer yapmış, bazen iki, bazen üç. O zaman Müslüman sünnetin sevabını alması için bazen bir yapar, bazen iki yapar, bazen üç yapar. وَقَتْقَالَ الْحَافَظُ fi fetih denildiği zaman ibn hacer el asqalani buhari'nin hadis kitabını şerh eden kişi onun ismi de fetul bari ve kadra abu davud min vejheyn imam imam abu kitabında iki yerde zikrediyor bunu sahah ahadihima ibn khuzaime ve ibn khuzaime biyusun istuhidda ve akidete imamdır bu imam da bu hadisin sahih olduğuna dair ne yapıyor ispat ediyor في حديث عثمان تثليث تثثيث مسح الرأس أي باشة بازن وش دفع مسح ديور مش عليه صلواته والسلام وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي ابن الجوزي حنبلي القيم الجوزية دين ابن الجوزي آيردر ابن القيم الجوزية آيردر هرئ ابن الجوزية حنبلي ده ابن الجوزي ده حنبلي ده her ikisi de mحدistir. Ama İbn-i Al-Qayyim Al-Jawzi'ye Bazı şahıslar i̇bn al dedikleri zaman diyorlar ki İbn-i Al-Qayyim Al-Jawzi'ye öyle değil. Diyor ki ''Mala fi keşfil müşkil, fi tekrir mesh rast.'' İbn-i al bu kitabta diyor ki Allah'ın sallallahu aleyhi bazen üç defa tekrar ettiğine dair nedir? Sabittir. İmam-ı Al-Bani bu çizgiden olduğu için diyor ki irva el galilde ve huve el diyor. Doğrusu bu söyledikleri doğrusu haktır. Ey Allah'ın yüzde yüz yaptığı bir şeydir. لِأَنَّا رِوَيَةَ الْمَرَّ الْوَاحِدَ ve كَثُرَتْ لَا تُعَرْضِ رِوَيَةَ التَثْلِثِ Diyor ki birinci sefer her ne kadar rivayetleri daha çok ise diyor üçüncü rivayet ile çelişkili değildir diyor. Demek ki bazen böyle yapmış bazen böyle yapmış. O zaman bazı alimler genelde hepsi işte bir seferi kabul ediyor ve özellikle şafiiler üç seferi kabul ediyorlar İmam şafi rahimahullah ve onun çizgisinde olan olan öğrenciler ve ashabı üç defa başı mesih etmeyi görüyorlar <gülüyor> ancak Ahmed bin Hanber rahim rahimahullah ve abu hanife ve o çizgide olan alimler bir sefer görüyorlar ancak bunlar arasında da mesih şekli değişiyor hanefiler bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru indiriyorlar bir sefer tamam mı Hanbeliler ise önden aşağıya arkadan öne doğru bir sefer. Malikiler yine o şekilde. İz diyor ki İmam Elbani İz el kalamu fihi ennehu sünnetun. Ey başı üç defa tekrar etmek nedir? Sünnettür. Ve min şe'nihâ diyor. Ve min şe'nihâ en tuf'al ahyânen ve tutrak ahyânen. Ve diyor bu mesele bu konuyla ilgili diyor en doğrusu veyahut yapılması gereken en doğrusu nedir? Bazen bir, bazen iki, bazen üç yapmak. Niçin? Bu sünnetin sevabına nail olmak için. Çünkü bu sünnet unutulursa o zaman bu sünnetle kimse ediyorsa, etmiyorsa o zaman o sünnetin amelinden mahrum kalır. <gülüyor> ve İmam İmam Es-Sanani Rahimahullah Allah Es-Selam'da diyor ki evet bu hadis sahihtir ve doğrusu en doğrusu Aleyhisselatü Selamın yaptığı şekilde yapmaktır. Nasıl? Bazen bir, bazen iki, bazen üç. On birincisi el-meshü alel-amame. El-amame ma yağmur raks. Ey başı kapatan şey. Artık şima olabilir, takka olabilir. Böyle dolandırıcılarak, mesela dolandırarak sarık olabilir. Aynı Sudanlar, Afganistanlar gibi. Tamam mı? Maghribler ve Tunusler de şu şekilde buradan bağladıktan sonra çene altından şöyle şekilde getiriyorlar. Böyle çene altından bağlıyorlar. Geçmişte Aleyhisselat ve Selam savaşa çıktıkları zaman atlar özellikle atların üzerinde ya da savaş esnasında bu şekilde sarıkları bağlarlarmış çene altından ki baştan çıkmazsın. Bazıları minfer giyerlermiş. Bazıları minfer giymiyorlardı. Çünkü yani herkes e, minfer giyecek görmüyor mesela. Herkes minfer giyemiyordu. Bazıları minfersiz. O zaman sarıkla çene altından şey yaparak... <gülüyor> İşte bu amma üzerinde ey başı örten sarık veya hatta saray benzeyen bir şey üzerinde nasıl mesih yapılır şöyle. Hamdilah rabbil taala an ey Bilalı habesh Allahü Teala sallallahu aleyhi ve sellem'in muazzini ve en çok işkence gören kişi ve azimete sarılarak o zaman için Ali sallallahu ve sellem'in dininden dönmeyerek işkence'nin altında inim inim inlerken onlar illa de Muhammed'in dininden dön diyorlar. O da diyor ki ahad ahad ahad ne yaptıysalar dininden dönmedi. Ve biz geçenlerde internet üzerinde bazı kardeşlerimiz bize bir sahne gönderdiler gösterdiler Suriye'de. Bu Şebbiha dedikleri Nusayriler yani Beşar Esed'in özel komandosu Şebbiha denilen bir mucahidi şöyle toprağın altına şura kafasına kadar gömüyorlar. Ondan sonra ona diyorlar ki kul La ilahe illa Bashar el Esed. O da diyor ki la ilahe illa Allah. Aynen Bilal Habeş'in hadisesi. Diye tekrar vuruyorlar. Vuruyorlar. Kul la ilahe illa Bashar el Esed. O da diyor ki la ilahe illa Allah. Söylemeyince 3 4 defa şey yapıyorlar. Hem vuruyorlar. En sonunda baktılar ki söylemeyecek. Başının üstüne de toprak doldurdu. ve bu şekilde onu toprakla toprak toprakla gömüp böylece Vefat etti. Allah Celle Celaluhu onu şehitlerden kılsın. İşte geçmişte Bilal-i Habeş bu azimete sarıldı. Ama bundan önceki hadiseyi anlattığımız Ammar bin Yasir bu azimete sarılmayarak orada zahiren Dilil Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine küfür ederek tamam mı? Ey işte ben sizin dininizdenim, Muhammed'in dininde değil mi onu bıraktılar. O azimete sarılmadı. Bilal-i Habeş azimete sarıldı. Ve geldi en sonda Abu Bekir radıyallahu ta'ala onu ne yaptı onu azad etti. Ey o onu işkence eden kişiye ne kadar istersin işte şu kadar al dedi bunu azad etti ve bu şekilde onu kölelikten tahrir etti. Bu bilani Habeş radıyallahu taala diyor ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesah ala'l-khuffayn ve'l-himar. Mesah ala'l-khuffayn vel khimar El-khuffayn çorap üzerine giyilen ayak Bir de khuffayn üzerine giyilen cermuk biz Türkler bu cermuk'u çok iyi biliriz. Özellikle mesk giyenler. Bizim Türkiye'de özellikle yaşlılar giyiyor. Mesk giyiyorlar. Mestin üzerinde lastikten bir ayakkabı giyiyorlar. Hiç gördünüz mü? Karşılaştınız mı? İşte buna Arapça ismiyle aslında bu Arap bir isim değildir. Farisi bir isimdir ama Araplaştırılmış. Buna cermuk deniliyor. Ey çorap çorap üzerinde huf huf ne demektir arkadaşlar? Huf aşık kemiklerin üzerine çıkan ayakkabıdır. Ne'el Aya, aşık kemiklerden aşağı olan ayakkabıdır. Tamam mı? Yani huf şuradan şu aşık kemiklerin üstünde işte bot bot şeklinde olan buna huf deniliyor. Aşık kemiklerden aşağı şimdiki bizim giydiğimiz ayakkabılar buna, buna ne el deniliyor. Tamam mı? Buna ne el deniliyor. Cermuk ise huf'ün üzerine giyilende mi ki bizim söylediğimiz Türkiye'de? Yok carmuukih mes. mes, ...mestül üzerine giile böyle lastikten yapılan bir ayakkabı evet. ee, bilmiyorum Siz gördünüz mü görme ben yani çok gördüm he Evet <gülüyor> diyor ki mesela Oh hufen bakhimar konumuz neydi konumuz himar himar demek Ey başı takmir eden herhangi bir şey onun için kadınların örtüsüne himar deniliyor erkeğin başındaki şeye de sarık deniliyor ama burada Himar demiş niçin? Çünkü Arap lügatında hem buna da düşüyor hem buna düşüyor. Himar demek ey başı tamim ederim. Orada amame dedi. Burada Himar dedi. ileride sab dedi. Birçok isimler var. Demek ki Ali Satt ve selam diyor ki en Rasulü sallallahu aleyhi al Ey kuflar üzerinde Mesih yaptıktan sonra amamenin üzerine de ne yaptı? Khimarın üzerinden Mesih yaptı. <gülüyor> Bu hadisi de İmam Mustlim Allah kitabında ne yapmıştır rivayet etmiştir. Bir, öyle mi? o zaman burada duralım inşallah. Tayyib vakit bittiği için burada sona veriyoruz. Hadi Allahu barakallahu ali bihamdik illa